boşanmalarda hakim karşısında karşılıklı olarak boşananlar sonraki zamanlarda birbirleriyle ya da başka kişilerle evlenebilir mi diye sormuş izleyicimiz evet. bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu vesselamu ala resulillah şimdi hepimiz gayet iyi biliyoruz ki evlilik mutlu olmak için yapılan bir müessese kurulan bir müessese evet. insanlar Evleniyoruz, mutluyuz diye ee, ne yapıyorlar? Taksinin plakasını dahi kapatıyorlar evet. değil mi? Halbuki suç. Fakat buna biz anlayış gösteriyoruz. Ha, mutluluktan ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet. Ee, nasıl mutlu, olsa bir gün. Evet bir gün nasıl olsa diye anlayış gösteriliyor buna. Yani evliliğin hatırına yapıyoruz bunları aslında. Evet. Yoksa normalde bu arzu edilen yahut kanuna uygun bir durum da değil. Ee, evleniyoruz, evlendik, mutluyuz, ee, oraya yazıyoruz da bu eve ne kadar yansıyor veya ne kadar süre devam ediyor, o önemli tabii. Evet. Ee, bizim arzumuz nedir? Evlenen her insan vefatına kadar birlikte olmalı ve mutlu bir hayat yaşamalı. Temennimiz bu. Ancak evet. e, bu böyle olmuyor tabii. Yüzde yüz olması da zaten mümkün değil. Değil. O halde Cenab-ı Hak boşanmaya müsaade etmiş, mübah kılmış diyoruz buna. Evet. Yani boşanmak kesinlikle yasak olan bir husus değil. Evet. Cenab-ı Hak buna müsaade etmiş ama en çok hoşlanmadığı, sevmediği bir fiil olarak da Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesiyle bize intikal ettirmiş. Yani boşanmanız bence mübah ancak... E, bu yaptığınız işten hoşlanmıyorum demiş evet. Mevlamız. Evet. E, bunu Resulullah Aleyhisselam ifade etmiş. hadisi i şerifte Eb'gadul halali ilallah-i ta'ala ettalak şeklinde geliyor bize rivayet. E, peki efendim boşanmanın bir takım usulleri var. E, ve diyelim kanunen boşanma neyle oluyor? İşte karı koca Mahkemeye müracaat ediyorlar, evet. yahut koca, yahut hanımefendi müracaat ediyor. Mahkemede hakim bunları boşuyor diyelim, evet. gerekçeler öne sürülüyor. Neticede ben sizi boşadım dediği andan itibaren bir takım hukuki işlemler cereyan ediyor. Mesela karı kocadan birisi itiraz ettiği zaman temize gidiyor. Evet. Yani Yargıtay'da tekrar görüşülüyor. Ee, belki bozulabiliyor karar. Tekrar mahkeme konuyu görüşüyor, ediyor. Neticelendi diyelim. Yani temyiz safhası bitti, mahkeme safhası bitti. Ee, karar netleşti, kesinleşti. İtiraz da yok artık. E, konu e, nüfusa intikal ettiriliyor. Yani bunlar boşanmıştır şeklinde bir işlem oluyor. Hanımefendi bu işlemden itibaren bir iddet bekleyecek. İddet ne demek? Adet gören bir kadının mesela üç defa adet görüp temizlenmesi şeklinde oluyor. Adet gören kadın için öyledir. Adet görmeyen kadın için üç aylık bir süredir. Hamile olan hanımefendilerin doğumudur. Yani doğum yapması iddet süresini bitiriyor. Bu iddet süresi bitiminden itibaren kadın ve erkekten her biri ister eski kocayla boşandıkları yahut başka bir erkekle bu kadın evlenebilir. Evet. Erkek, için, erkek için de aynı hocam. zaten erkek için aslında dinen böyle bir iddet süresi yok. Evet. O hemen ertesi günde evlenebiliyor ama kadının yapısı gereği. Ee, onun bir iddet beklemesi gereken süre var. Evet. O da az önce söylediğim yani adet gören kadın için 3 defa adet görüp temizlenmek. Bu normalde 3 aylık o civarda bir süredir. Adet görmeyen artık adetten kesilmiş hanımefendiler için bu 3 aylık bir süredir. Ee, hamile olabilir hanımefendi Şimdi adet doğum. görmüyor zaten bu doğumla birlikte e, iddeti sona ermiş olur bir de vefat iddeti dediğimiz yani bir kişinin kocası vefat etmişse o kadın 4 ay 10 gün iddet beklemek durumunda fakat boşanmayla ilgili hususu şöyle özetliyoruz demek ki mahkeme karar verdi e, İtiraz falan da yok her şey netleşti ve bu tescile gönderildi. O andan itibaren evet. e, kadın e, iddetini bekleyecek o söylediğimiz süre zarfında. O iddeti bittikten sonra artık yetki otomatikman kadına geçiyor. Kadın isterse eski kocasıyla e, herhangi aslında eski kocayla evlenecekse bu iddeti beklemesi de gerekmez. Eski kocayla ama boşandığı kocasıyla diyelim. Bir ay sonra aklı başına geldi ben ne yaptım dedi. Ee, tekrar evlenmeleri için iddet beklemesi gerekmiyor. Kendi kocası çünkü o. Evet. Her ne kadar ayrılmış olsa bile ancak başka birisiyle evlenebilmesi için e, iddetinin sona ermesi gerekiyor. Bazen yanlışlıklar yapılabiliyor. Bir yerden diyelim bir şekliyle ayrılmış kadın iddete esnasında başkasıyla nikahlanıyor. Evet. Bu geçersiz bir nikahtır. Yani bu nikah geçersizdir. İddet süresi içinde bir kadın başka bir erkekle evlenecek olursa bu geçersiz olan bir evliliktir. Bu evlilik olmaz zaten. Evet. Ee, günah işlenmiş olur. İddetin bitimi sonrası e, tekrar nikah kıyılması ve yeniden bir nikahın kıyılarak evliliğin devam etmesi icap etmekte. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık.